Araştırmacı bir yazar bir TV konuşmasında Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve ateist olanların ebedi olarak cehennemde kalmayacağını, bunların bunun Allah'ın rahmetine aykırı olduğunu söyledi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de biz bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bir açıklama yapar mısınız? Valla şimdi Hristiyanlarda inkültürasyon denen bir şey vardı. Bilasse Katolikler bunu çok iyi yaparlar. Yani kendilerinin kabul edilmedikleri yerlerde kendi kültürlerini oranın yerli insanların ağzıyla anlatırlar. Şimdi burada Türkiye'de müthiş bir inkültürasyon var. Düşünebiliyor musunuz? Tefsir doktorası yapmak için Avrupa'ya gidiliyor. Ya bunlar Müslüman değil. Bunlar Allah'ın kitabına inanmayan bir adam sana nasıl tefsir doktorası yaptırır? fıkıh doktorası, kelam doktorası, şey, şey ya bu, buna herhalde bu, bunu, bunu tavsif etmek için bir kelime bulunamaz. Sonra giderler, 4 yılda doktor olup gelirler. Ya 4 yılda sen o dilini öğrendin mi ki bir de doktorasını yazdığında getirdin. Ondan sonra da bunların büyük bir bölümü Kur'an bir kere Muhammed'i Allah'ın kulu, peygamberi saymaz onlar. Ona göre yetiştirilir. Şimdi tabii buradan gidenlere Muhammed Allah'ın peygamberi değildir demezler. Çünkü öyle deseler tepki gösterecek. Tabii ki Kur'an Allah'ın kitabı değildir demeyecekler. Ama öyle bir hale getirirler ki Kur'ansız, peygambersiz, rasulsüz, nebisiz bir din. Şu anda Türkiye'de o var. Bakıyorsunuz ki Kur'an diye ortaya çıkıyor. Aslında Kur'an'a kesinlikle uyduğu yok. Kur'an'ı kendine uyduruyor. Efendim ben meleklerin olduğuna inanmıyorum. Bir melek melek bir kanundur. Cin falan filan yoktur. E peki meleklere inanmıyorsan Kur'an-ı Kerim'i kim getirdi Resulullah? Bunu söyleyen adam öyle diyor değil mi? Meleklere inanmıyorum diyor. Kim getirdi Kur'an-ı Kerim'i? Aleyhisselam o nedir? Melektir. Ona inanmadığın zaman Kur'an Allah'ın kitabıdır diyebilir misin? Peki Kur'an Allah'ın kitabı değilse Muhammed Allah'ın Resulüdür diyebilir misin? O zaman namazın, orucun, haccın, zekatın ne manası olur? İşte Bunları da öyle söylüyorlar. İkinci soru da öyleydi zaten. Hı? Namaz kılmamanın dünyada da ahirette de cezası yokmuş. Çünkü Kur'an-ı Kur Kerim'de bununla ilgili bir ayet de yokmuş. Yoktu tabi okumadığın zaman. Oğlum, evet. Okuyorsunuz ayeti. <gülüyor> ayet yok. Ayet okuyorsun diyor ki o manada değil. Sembolik olarak falan <gülüyor> filan. Yani olursa böyle olur. Tövbe estağfur. Allah laf öğretiyor. Tamam kardeşim. Sizin cehenneme gitme hürriyetinizi engelleyecek değiliz. Cehennemin kapıları size sonuna kadar açık. <gülüyor> Buyurun gidin. Ama biz sizin ifsatlarınıza karşı insanları uyarmaya devam edeceksiniz. Siz de fesada devam edeceksiniz. Tabii ki devam edeceksiniz. Allahü Teala iblise, kıyamete kadar insanları yoldan çıkarma hürriyeti verdiyse benim senin hürriyetini engellemeye şeyim yok ki. Aslında sen orada uğraş, belli tarafta Müslümanları daha sağlam alır. İşte böyle sorular sorar, gerçekleri öğrenirler. Evet.